change your heart. look around you adaptasyon merhabalar onur mayır merhaba 4 mart 2012 kışı teorik olarak bitirdik Pratik olarak bir kış görür müyüz? Yani teorik olarak da galiba bir kaç 21 miydi, 23 Mart var. Hiç gelmedi ki. Hiç gelmedi. <gülüyor> ama bize okullarda öğretilirdi yani ya, Mart baharın ilk ayıdır falan. Evet. Ama şey de derler Mart kapıdan baktırır. <gülüyor> evet. Kazma gürek yaktırır. <gülüyor> Atalar. <gülüyor> ee, gerçekten hani bu buzul eridi. Ondan Avrupa'ya soğuk geldi, Kuzey Amerika'da sıcak oldu falan gibi teoriler var. Ne diyorsun? Global warming biraz out of date oldu yani. Gündemden bu, düştü ama. Bu Gulf Stream akıntısının Avrupa'yı işte yıllardır koruduğu bunun sayesinde Avrupa'nın hep işte kışları genelde çünkü şeye bak, paraleline baktığın zaman olması gerektiğinden daha ılıman bir iklim, iklim var değil mi Avrupa'da? Bunun artık etkisinin azaldığını söylüyorlar işte buzuların erimesinden dolayı. Onun için Avrupa'da çok Türkiye'de dahil olmak için çok fena bir kış geçirdi. Ee, bakmak lazım bu saykıllara. Yani burada biliyorsun El Niño var, La Niña var. Evet. İşte yıldan yıla değişiyor. Çocuğun cinsi. <gülüyor> Boşu boşuna kültürler yüz, yüz binlerce yıldır bunları yazmıyor. Bunları şimdi sözel kültürde deli getirmiyor. Bir bildikleri var. Değişim denilen. Evet ama e, genel olarak tabii havaların güzelleşmesi insan psikolojisine de güzel bir etki yaptığı için benim şahsen sevdiğim bir olaydır yani. baharı gelir, herkes daha şöyle bir pozitif bakmaya başlar hayata. Ee, yeni projelere dair yatırımcılar daha pozitif olur falan. İşler canlanır yani. Sonra zaten yaz gelir. İşler tamamen durulur. Rehavet çöker gözüne. Evet. Aynen öyle. Yani kış tabi e, hazırlığı iyi yapıldığında çalışmak için en ideal ay, aylar yani ama e, yatırımdı ya da yeni at atılımlar, açılımlar konusunda güzel havaların gelmesi bence iyi bir şey. Son zamanlarda bu konuda yazanlar, çizenler şeyden bahsediyor. Yani 24-7 ekonomisinde hı hı. işte piyasaların açık olmadığı, bir dakika olmadığı ekonomilerde, küresel piyasada. E, tabii biliyorsun, yani yüneyi yüneyim küre, kuzeye yüneyim küre. Siz onlar da tamamen birbirinden farklı bir şekilde ilerliyor. Artık daha fazla çalışıyoruz deniliyor. Özellikle Amerika şablonunda ve insanların mutluluk mutsuzluklarına bakıldığı zaman Geçmişteki paradigmaları bilen insanlar bundan daha hoşnutsuzmuş. Yani işte mevsimin getirdiği gerekliklere kendi bırakabilebilebiliyken eskiden şimdi bunu yapamıyorlar. Ama gençler biraz daha çabuk uyum sağlamış global ekonomiye. özellikle işte yeni üniversiteden mezun olup çalışma hayatına atılanlar. O biraz daha ileriki yaşlarda olanlar, 40'lar, 50'ler atmışlar. Eski zamanları hatırlıyormuş. Yani işte mevsim Yazsa biraz rehavet gelebilir. Hı hı. Ama şimdi günümüz ekonomisinde yani bu bir ölüm fermanı olabilir tabii. Yani sen ben çıkarsa işte bir uzun bir öğle yemeği alırsan böyle bir yaz günü piyasalar aşağı da olabilir yani değil mi? Hindistan'da <gülüyor> yani. bir protesto olur. Ondan sonra Güney Afrika'da piyasalar iner. Yani ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Bir de ama şöyle de bir durum var. <gülüyor> Artık çok böyle makinaların söz sahibi olduğu bir Sistem söz konusu yani işte ne bileyim bizim mesela podcast yapabilmemiz için internet lazım hani bilgisayarlarımızın düzgün çalışıyor olması lazım bunların da çalışabilmesi için fiziksel olarak uygun koşullar olması lazım. Benim mesela en çok e, arada düşündüren şey acaba diyorum hani böyle yaz ya da e, çok sıcak yaz koşullarından falan makineler de etkilenmeye başlayabilir mi? Hani aletler çok ısınıp kapanırsa falan nasıl olur yani bu iş hani makinaların da acaba bir tatile ihtiyacı oluyor mu arada ya da olur mu <gülüyor> bence olabilir yani hani e, bilmiyorum bu makine insan ilişkisi çok ilginç bir ilişki ve bir yandan hani bizim gibi değiller demiştik önceki programlardan birinde ama bir taraftan da böyle e, onların da bir ihtiyacı vardır diye düşünüyorum hani onlara belli şeyler tanım, e, haklar tanınmalı gibi mi geliyor yani? Haklar tanınmalı tabii. Mahir'cim sonuçta çok kırılgan yaratıklardan bahsediyoruz yani. bizim yarat Biz yarattık ama onlar da bir yaratık. E, Allah'ın kulları değiller belki öyle tabir kullanamıyoruz ama sonuçta bu konuda kıyamet günü senaryolar oluşturulduğu zaman güneşte olan patlamaların sonucunda bir anda bütün telekomünikasyonun durmasının yanında bırak onu yani dijital herhangi bir e, teknik elevatın olduğu şeylerin durması. Yani arabalar da söz konusu. Ya, onlar da durabilir. Böyle teorileri okuyoruz devamlı. Ya, sonuçta onların tatili demek bizim için e, yani zorunlu bir tatil anlamına gelecek ama bilmiyorum orada artık herkes kendi e, başının çaresine bakıyor hale gelir. Yani Bir anda makineler durursa bizim de aramızdaki, e, birbirimize güvendeki, birbirimizdeki iletişimdeki kaynakların da durması anlamına gelecek. Bir anda böyle hemen alan markete gideyim işte biz kremleri stoklayayım alan şunu alayım bunu alayım diye bir, bir hezeyan durumuna da geçebiliriz Mayra'cığım. <gülüyor> evet ama e, açıkçası hani hep düşündüğümüz gibi bir yandan böyle inanılmaz senaryolar var. Maya takvimi var, güneşteki manyetik patlama senaryosu var. İşte bir göktaşı çarpacakmış şimdi öyle muhabbetler var biliyorsun. 2040 yılında NASA dünyaya göktaşı çarpma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Ya olur mu? Ben Affleck filan gelir ondan sonra şey bir tane Amerikalar Amerikadan şeyi yaparlar. <gülüyor> Havada patlatıyorlar diye filminde hatırlarsın. Evet. Yani sanırım böyle hayatta hep hani iki tarz motivasyona ihtiyacımız var. Yani bir felaket şeyler olacak diye bir hisse ihtiyacımız var. Ben biraz bunu cennet cehennemle eşleştiriyorum. Hani Hep bir cennet beklentimiz de var. Hep de bir cehennem korkumuzun da olması gerekiyor. Hep bir felaket korkumuz olmalı ama bir yandan da hep her şey de iyiye gidiyor. Bak şimdi mesela işte Raspberry Pi diye bir bilgisayar çıktı. Biliyorsun. Evet. Ee, i̇nanılmaz bir gelişme yani. Hani müthiş. Ele... Marjinal maliyet müthiş düşük. Kredi kartı büyüklüğünde. Yani... <gülüyor> Bilmiyorum iş ciddileşti galiba artık baya kredi kartı büyüklüğünde HD video oynatabilen ve sadece 25 dolar yani. Ve de benim ilgimi çeken e, nokta şu, zaten biliyorsun inanılmaz bir istek, talep hat safada Yani sonuçta 25 dolar, 25 dolar o averaj bir restoranda yediğimiz bir yemek yani New York'ta zaten yani hani... <gülüyor> Hayat, ...günlük hayatta... ...harcayabileceğin minimum para ...25 dolardır zaten New York'ta herhalde. O bir yüzden hiçbir bir ilgimi, şey... ...bir bilgisayar satın alabilirsin demek. Hiçbir şey yani. Ve e, benim ilgimi çeken nokta şu... ...hani bu... ...cennetleşmeye giden yolda diyelim... ...bu pozitif bir adımsa... E, ...amaçları... ...bunu yapmaktaki amaçlarının... ...çocuklara programlama öğretmek olduğunu söylüyorlar. Şimdi... Bunun böyle dün akşam bir tartışması oldu. Ben e, ilkokullara programlama dersi konması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben açıkçası şu an Türkiye'de Milli eğitim Bakanı olsaydım... 4-4-2, 4-3-2-1-2 falan gibi böyle garip garip şeylerle uğraşmak yerine... ...hani e, müfredata ne koyarım? Güzel bir yazılım dersi konabilir bence. Yani yazılım ders derken biraz mantık dersi gibi bir ders belki... Ee, bizim buradaki diğer arkadaşlar e, niye yazılım dersi olsun ki marangozluk dersi olsun efendime söyleyeyim, tarım dersi olsun falan gibi şeyler öneriyorlar sen ne düşünüyorsun bu konuda bence hepsi olsun yani hepsi olsun insanlar seçsin çocuklar seçsin ee, tabi ideal bir dünya ama aralarında kaynaklardan dolayı bir seçim yapılması gerekiyorsa eğer Bence okul dışında hangi tarafa daha fazla yönelme söz konusuysa okul da belki onu biraz dengelemek zorunda. Yani ben her zaman okulun dünyaya hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Okul biraz daha dünyanın bize verdiği şeyleri dengelemek. Eğer her taraf işte bilgisayara doğru gidiyorsa öyle. Maran tamam o zaman belki de okullarda biraz daha fazla permakültürden tut işte mikro tarımdan tut Maran olsun. Biraz daha beynin başka şekillerinde çalış beynin başka şekilde çalışacağı yöntemlerin de araştırılması gerektiğini ve genelde bu da geriye gitmekte güzel bir şey. yani illa hep ileriye değil geriye giderek bize yani atalarımız ne vermiş? Yani bu eller nasıl kullanılıyor? İşte beyin nasıl zamanla şekilleniyor? Özellikle bu çocukların yani belli uğraşları erken zamanda yapması çok önemli. Çünkü beynin şekillendiği zamanlar, düşünüş tarzları şekilleniyor. Bunların sonuçta bazı etkileri de olacaktır. Yani ben çocuk programlama öğrenmeyecek ilkokulda ama belki çok iyi bir programlamacı olacak. Yani 18'inden sonra buna başlayacak. O Bu da olabilir. Onun şimdi arada bizim de tam tartamadığımız belki şey geçişkenlikler vardır. Yani marangozlukla uğraşan bir çocuk ileride iyi bir programlamacı olabilir bunun sayesinde. Evet ama benim yani şimdi sen de yazılım dersine karşı çıktın şu anda. Ben Bana ısrarım... bir tarafı seçmemi söyledim. Ben de biraz öbür tarafa kendimi yakın buldum. Ya ben şöyle düşünüyorum. Mesela e, GitHub, e, işte developerların geçen programda da bahsetmiştik. Hani GitHub serverları nasıl korunuyor falan filan. E, kod geliştiren insanların paylaştığı sosyal, yani kodlarını paylaştığı sosyal ağ. Bence mesela geleceğin en önemli sosyal ağlarından biri. Yani birçok şey kaybolabilir, ortadan yok olabilir ama. E, github çok zamanın ruhunu yansıtan bir şey bence çünkü artık lise çağında olan ve birazcık bilgisayarla olan her şey, herkesin aşağı yukarı en azından işlerin nasıl olduğuna dair bir fikri var yazılıma dair ben bunun böyle daha resmi demeyeceğim ama daha felsefik bir formatta eğitime entegre olmasını isterim sana çünkü ya düşünsene Hayatımızda o kadar fazla e, makina ve bilgisayar var ki şu anda. Ya bunların nasıl çalıştığını, yani bunların böyle bir e, sihirli kutu muamelesi görmesi beni rahatsız ediyor biraz galiba anladın mı? Ya işte benim telefon da bunu yapıyor ama nasıl yapıyor hiç bilmiyorum falan diye takılıyor insanlar. Öyle olmamalı yani. Hayır, hayır ki mikro fayda teorisi der ki senin bu konuda başkalarının yeteri kadar... Bilgisayar olmamasından dolayı senin devrin daha artabilir. Belki de evet. e, faydanı arttırmak için diğer tarafı savunmalısın. E zaten e, öyle değil miydi? Hepimizin gençliği öyle geçti yani en azından bizim nesil işte e, atıyorum Ayşe teyzen yeni bilgisayar almış CD-ROM'u çalıştıramıyor falan gibi. İstekler, isteklere cevap vermekle geçti yani <gülüyor> sonra Ayşe Teyze teyzesine güzel bir kurabiye verir tabii. evet yani her Olsun. zaman için yani bilginin karşılığını alırsın Ayşe Teyze'den ama e, yani Ayşe Teyze kendi de bilse hiç fena olmaz yani bence bazı şeyleri ben birazcık daha böyle e, bilginin yayılmasından yanayım sanırım kendimin niş bir konuma gelmesindense ama yani zaman kısıtlı yani okunda eğer biz birikim yapacaksak hangi konulardan feragat etmek zorunda kalacağız? İşte sanırım artık bir eşikteyiz ve şunu kabul etmemiz gerekiyor ki her şeyi bilmemiz, yani e, blogda da paylaşacağız, ''A complete understanding is no longer possible'' diye kısa bir makale vardı bu hafta kaynaklarımız arasında. Yani her şeyi bilmemiz artık mümkün olmayacak. O yüzden e, kapasitemizin aşıldığı bir dönemdeyiz. Evet. Bunu en iyi manuellerde anlıyorsunuz. zaten. Her aldığımız ekipmanda bir manuel yanında geliyor. İşte bu paylaşacağımızı e, hükümanda da göreceksiniz. İşte diyor ki 1680 sayfalık bir e, doküman. Yani it's not light summer reading. Yani böyle işte yaz meltemi altında okuyacağınız Okuyacağız. bir şey değil sonuçta bu. Tuğla gibi bir şey yani. 1680 sayfa. Yani yazmak ayrı bir mesele. Okuması ayrı bir mesele. Ki bu zaten sadece bir tanesi. Yani şu anda biz eğer ki şu an mesela benim bilgisayar ekranımda açılı bulun, açık bulunan bütün yazılımların manuallarını okumaya kalksam ben herhalde bir iki ay falan sürer yani. Hiç durmadan okusam hepsini. Ya bir de Mahir. Bu kullanma örneği biraz Biraz daha sade yazamazlar mı? Biraz daha user friendly yazamazlar mı? Kullanıcıyı biraz daha düşünemezler mi? Bence kılavuz kavramının değişmesi gerekiyor. Yani eskiden apartma bir yöntemle devam ediyor. Şimdi eskiden makine varmış. Makinenin yanında bir kitapçık geliyor. İşte bu makine şu şekilde çalışır. Çarkları şuraya takarsın bilmem ne. Şu e, araba motorlarının da eskiden öyle şeyleri vardı. yani. Şimdi artık motor tamamen görülmez olduğu için. Sanırım evet. bir şey vermiyorlar da. Yani, Her taraf çiftle doğdu arabalarda artık. Eski Her bir çip. mantık var hala Yani herhangi bir yazılımın işte Yardım kısmına girdiğinde Böyle sanki biz baştan Sonuna kadar bütün yazılımı öğrenecekmişiz gibi Bir anlatım söz konusu Bence burada çok e, Geliştirilebilecek çok fazla şey var Önemli alanlardan biri olduğunu düşünüyorum yani Human computer interaction'da E tabi bir arama mevzusu var hani Aramaya yükleniyor herkes de aslında bence aramadan ziyade sen hata yaptığında mesela yazılımı kullanırken kılavuz o zaman devreye girebilir. Biliyorsun Microsoft bir ara Office için köpek falan yapmıştı. <gülüyor> Yalnız ya <yani> şimdi <gülüyor> o biraz geçen... tarihsizdi tabii ama. Ya ben sana bir söyleyeyim o konuda bir tecrübem oldu geçen gün çünkü eski bir bilgisayarıma dönmem gerekti. Eski laptopuma bir doküman oradaydı. Hatta bir çektiğimiz bir film. Yani beraber çektiğimiz bir filmi ...yarışmaya sokmuştuk... ...ondan sonra film kayboldu gitti... E, ...eski bir makinedeymiş... ...işte açtık falan... ...bir baktık... işte ...hangi sürüm o bilmiyorum ama... ...köpekli Windows çıktı... ...bir de tabi eski bir bilgisayar olduğu için... ...yani döndükçe dönüyor artık şey... ...dökümanı bulamıyor çünkü artık... ...çok eskimiş... ...o köpek de duruyor... ...bir sağa bakıyor... ...bir sola bakıyor... ...bir aşağıya bakıyor... ...kuyruğunu sallıyor... ...dedim bu, bu şaklabanlık nedir... Biz buna, bunu, ...bizi buna verdiler... Biz bunu bir zaman baktık mı buna? Yani şu anda tamamen bir şaklabanlık olarak geliyor. <gülüyor> ne düşünmüşler o anda bilmiyorum. <gülüyor> hangi sürüm o bu arada Mahir? Sen biliyor musun? Windows'un hangi sürümü o? Sanırım Office'in 97 falan olması lazım. Of, olabilir evet. <gülüyor> Emin değilim ama öyle bir şey olması lazım yani. Zaten ya sürüm bu olaylar da zaten çok komikleşmeye başladı çünkü... Yani sürüm isimlerini markalaştırmaya çalıştırdıkları için mesela Adobe'de de aynı sorun var işte CS6 diyor ama aslında Photoshop'un 13. sürümüne denk geliyor falan. Hani ürünün ismiyle yazılımın versiyonu arasında bir dengesizlik bir koordinasyonsuzluk var o yüzden ürünlerin hangi ürün olduğunu söylemek de birazcık karışmaya başladı. Ee, en güzel işte sürekli beta diyeceksin. Mesela Gmail öyle yapıyor ya, ya da Chrome mesela. Hiç kimse bilmez Chrome hangi versiyon. Yani web development ile uğraşanlar biliyordur mutlaka ama sürekli yeniliyor zaten o kendinden. Hani evet. Chrome var mı? Evet. Var. 1 mi var? 2 mi var? 16 mı var? Hiç bilmiyor yani kimse. Birazcık oraya gitmek gerekiyor. Çünkü zaten e, her şey bağlı yani birbirine artık. Öyle bir geçen hafta konuştuğumuz konuya denk düşüyor biraz. Yani Adobe yeni bir Adobe yeni bir yazılım çıkaracak. 18 ay bekliyoruz. Böyle bir şey yok abi bitti yani, yani. Öyle bir yazılımı sen niye öyle bir bir tek para için onu o şekilde yapıyor. Başka hiçbir açıklaması yok. Yoksa cycle'ların o kadar görünebilir olması artık teknik olarak mümkün olmaması gerekiyor zaten. Çok hızlı olması gerekiyor yani. O zaman bir hani... Flu diye bir deyim vardır. Hatta bu konuda... E, ...çok güzel kitaplardan bir tanesi var. Adı Blur. B-L-U-R. Bunu da bloğa koyacağım. İngilizce adı The Speed of Change in a Connected Economy. Hı -hı. Yani... E, ...bu Hı -hı. ekonomideki işte... ...değişimin hızını ölçmeye çalıştığımız zaman... ...herhangi bir noktada... E, ...belli bir zaman ve mekanda... Işte ...değişim şudur demek imkansız tabii. Yani eğer sen bunu görselleştirirsen... ...şu an ben sana göstereyim... ...kitabın kapağında da göreceğin için göreceğin gibi böyle bir e, değişimin fotoğrafını çekemiyorsun. Çünkü bir flu'luk var. İşte hmm. blur kelimesi o. E, o flu'luk dahilinde işte 98'de yazmışlar bu kitabı. Şu anda katkı ve kat. E, bunu görüyoruz tabii. Peki. Resmi nasıl çekebiliriz? Yani değişimin resmini çekmek mümkün mü? Valla işte bilmiyorum. Big Data ile belki mümkün olur daha sonra. Şu an zaten e, resmin flu olması çok normal geliyor bana. Çünkü çok fazla bilgi girdisi var. Analiz yetimiz yeterli düzeyde değil. Yani mesela ne bileyim sadece teknoloji alanında değil... E, ...bilim alanında da çok... In ...arkeoloji, inanılmaz şeyler oluyor yani. Haftada bir acayip acayip haberler çıkıyor. Fakat bunların böyle nasıl bir etki yapacağını... ...çok iyi analiz edemiyoruz. Çünkü girdi çok fazla. Girdi olayını çok iyi çözmüş durumdayız şu an. Yeni sürekli bir şeyler bulunuyor, bulunuyor, bulunuyor falan... Fakat bunun analizini yapma konusunda henüz yeterli bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Belli bir süre sonra bu her şey kayıt altına alındığı için artık kayıtlı olan şeylerin analizinden daha ciddi, net bir resim ortaya çıkar değişime dair. Ama şu an gerçekten bayağı flu bir çağdayız. Yani eğer doğru bir tanım olacaksa hani e, fotoğrafçı olsam flu çekerdim yani her şeyi herhalde şu anda. Bir sürü... Bilmiyorum. Kafası krep böyle değil mi biraz? <gülüyor> evet bu <gülüyor> Philip K. Dick gibi yani biraz. Aa. Ya O da mesela zamanında geleceğe dair şeyleri yazarken herkes bu herif uçmuş falan diye takılıyordu <gülüyor> evet. yani muhtemelen. Neydi? Elektrik koyunlar şey yapar mı? Rüya görer, görür müydü? Değil? Evet. Sonra tabi Blade Runner diye evet. 80'in başında bir film haline gelmişti. Sean Young ve eee Ünlü tabii büyük box office starı Harrison Ford'la birlikte. Evet. Sean Young'ın ilginç bir hikayesi var filmi. Benim çok sevdiğim filmlerden biridir tabii. Alır. Birkaç sürümü çıktı. Ee, Los <gülüyor> <gülüyor> Angeles'da futbolistik bir film. Ee, Sean Young ana karakterlerden bir tanesi. Geçen gün Oscar partisine girmeye çalışmış bir yerde. <gülüyor> Yazık işte yani, bu, 82'den 2012'ye biraz 30 senede. Almamışlar hatta citizens arrest yapmışlar ya vatandaşlar tutuklamış e, davetsiz misafir olduğu için evet citizens arrest nasıl oluyor ya ben hiç ya işte galiba bu Amerika'nın kuruluşun şey batıyı gitmesindeki bir ne bileyim o zamandan kalmış bir şey herhalde yani polis eman ulaşamıyorsa yeteri kadar insan varsa <gülüyor> <gülüyor> yani, seni tutup böyle şey yapabiliyorlar ellerini kollarını tutup e, tutuklayabiliyorlar yani burada gerçekten Flu dedik ya, hukuk sistemi de bazen flu Amerika'da yani. bayağı endişe verici bir şey. Yani. Endişe verici tabii. Sen zannediyor musun dünyada böyle at koşturmaların nedeni, yani diğer ülkelerin yapmadığı şeylerin nedeni, yalnızca güçlerinden dolayı ve işte militer güç, aynı zamanda buradaki domestik sistemdeki, yerel sistemdeki bazı olan şeylerin iz düşümü esaslı dünyada gördüğümüz. Doğru. Ne yapıyorlar? Irak'a gidip de böyle mega skalada bir citizens arrest yapıyorlar ama <gülüyor> artık... <gülüyor> Sitizini kalmamış oluyor o zaman artık. Evet, Neyse bu Raspberry hakkında ne ya düşünüyorsun? Yani bu tabii çok önemli olan iki, iki nokta var aletle ilgili. Birincisi çok ufak. Yani neredeyse mikro ölçekte. Ama yine aynı aşağı yukarı yani o average bir bilgisayarın yapabildiği şeyleri yapabiliyor. İkincisi de çok ucuz. Yani başka bir marjinde ucuzluğa sahip. Ya bu nasıl etkiler? Bu bir şeyleri değiştirir mi? Dengeleri oynatır mı? Şimdi e, bu konuda ben şimdi Nicolás Negr Negropetle'yle konuşmuştum bunu. E, hmm. Eski MIT'nin e, medyalıların kurucusu tabii. Sonra medyalardan sonra biliyorsun 100 Dollar Computer diye bir projeye gitti. E, i̇şte prototipi göstermişti bize bir toplantıda. Ondan sonra bu konuda konuşmuştuk. Anlattığı hikayelerden bazıları Afrika'da, işte Güneydoğu Asya'da Bunlar dağıtıldığı zaman ülkelerin hükümetleriyle yapılan işbirliği sonucunda belli sayıda bilgisayar satın alınıyor. 100 dolarlık olduğu halde adı esasında 125-150 dolara geldiğini söylemişti o zaman. Demişti ki bu çocuklar için çok iyi oluyor tamam ama birçok yerde dedi bu bir ışık kaynağı olarak kullanılıyor. Belki bunu daha önceki sohbetlerimizde anlatmış olabilirim ama yani hiçbir elektrik yok orada köyde şey geliyor bilgisayar geliyor bir ışık alıyor özellikle geceleri bir yerden bir yere gitmek için bunu daha çok interaktif tarafından bahsetmişti ama yani programlamadan pek bahsetmemişti şimdi buradaki skala biraz daha farklı yani 125 dolardan 25 dolara inmek bence çok müthiş bir şey. müthiş bir iniş e, marjinal maliyet olarak ikincisi de Ebat söz konusu. Ya Oradaki bilgisayar da çok küçüktü ama bu tabii dediğin gibi kredi kartı seviyesine iniyor. Onu da düşün. Üçüncüsü, yani gerçekten de senin dediğin kadar ben o tarafa da çok hakim olmadığım için onu da kokunla konuşamayacağım ama eğer bunun programlama olan öyle bir yol açılıyorsa bu bilgisayarla birlikte gerçekten de biz hem ebat olarak hem maliyet olarak hem de kullanım açısından bambaşka bir tarafa doğru gidiyoruz anlamına gelir. Yani böyle bir gelişmenin özellikle yayılmaya başladıktan sonra, dünyaya yayılmaya başladıktan sonra ne anlama geleceğini önceden kestirebilmek gerçekten de zor. Müthiş bir değişken ekliyoruz anlamına gelir. Hı hı. Ama yani doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir haber aldıktan sonra bu konuda pesimist olmak da çok zor Mahir. Evet. Yani iyimserlik geliyor içime yalnızca. Peki bir şey soracağım. Yani neden şimdi hep genelde bunu düşünüyoruz ya yani bunu yapmamızın amacı ne yani? Gerçekten Yeterince ya ben mesela belli noktalarda şu anda hayatımda teknolojiye doyduğumu hissediyorum yani gerçekten o kadar farklı ve o kadar gelişmiş cihazlar var ki kullanabileceğim ve aslında bir sürü şekilde faydalanabileceğim yeterli yani hani birazcık böyle bunları sindirip <gülüyor> biraz bunlarla meşgul olup hani yeni bir şey çıkmasındansa Onları daha iyi bir şekilde kullanmak belki de daha iyi şeylere de sonuç olabilir. Yani niye böyle sürekli e, daha da daha da ufak ve daha da ucuz, daha ufak <gülüyor> ve daha ucuz? Genelde sanırım hep şeyimiz bu yönde yani. Mağrır öyle o yönde çünkü önemli olan e, yayılmak. Yani olabildiğince şu fazla insana yayıldığın zaman değişimin ebatları farklılaşıyor. Şimdi sen belki bulunduğun konumdan dolayı birçok teknolojiye çok açıksın. Gelişmeleri takip edebiliyorsun. Ee, ve birisini alıp diğerini alabiliyorsun. Değil mi? Yani bunun içerisindesin. Ama tabii 7 milyar insandan bahsettiğimiz zaman gelişmekten olan ülkelerin serüvenlerine, ilerideki serüvenlere baktığımız zaman da bunlar çok önemli. Maliyetin azalması ve işlemin yükselmesi. Yani bu konuda bence biraz e, bunun mega anlamda ne ifade etti, insanlık olarak ne ifade ettiğine biraz eğilmemiz gerekiyor. Onun için durmak da zor Bayer'cim. Yani kişisel olarak tabii o seçim yapılabilir. Sen de yapabilirsin, senin arkadaşların da yapabilir, Ben de yapabilirim. Fakat gezegen olarak baktığımız zaman durmamız biraz zor gözüküyor. Evet. Peki, bu madem durmuyoruz. Yani madem sonuçta ne hani ne bileyim işte hayatta bazı gerçekler var. Yani biz hadi duralım deyince kimse durmayacak sonuçta. Ee, acaba bu bizi daha iyi ya da daha mutlu yapacak mı? Çok güzel bir soru. Şimdi bu hafta baktığımız e, materyallerden bir tanesi Türkçe adıyla sevdiğin işi nasıl yaparsın? E, Blaga koyduğumuz zaman okuyanlar da görecektir. Ben bazı yerlerinden alıntılar yapmak istiyorum ve bunun senin Biraz önce sorduğun sorunun cevabı olarak benim için ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Ee, bir yerinde şunu diyordu. Hayatınızı kurgularken veya tasarlarken diğer şeylerin tasarımında olduğu gibi biraz daha esnek biçimlenebilir mecralar kullanmalısınız. Yani mutluluk dediğimiz zaman belki hani ulaşılması gereken bir amaç değil mutluluk. Fakat yaptığımız şeylerin bir byproduct'ı yan unsuru olarak mutluluk ortaya çıkıyor. Eğer bu yan unsuru olarak mutluluk ortaya çıkıyorsa o zaman yaptığımız şeylerin de muhteviyatını o kadar fikslememek gerekiyor. Biraz daha esnek davranmak gerekiyor ki kendinize esnek bir birikim yaratırsanız mutluluğa erişmek için, bir yan unsurların mutluğa mutluluğa erişmek için daha fazla imkanınız olur diye düşünüyorum. Onun için bu soruyu, bu çok önemli ve e, binlerce yıldır sorulan soruyu cevaplamak için ilk başta birikimimizin nasıl yapılacağı, yani özellikle sosyal ve e, birikimimizin Hangi tür şekillerde yapılıp bunun mutluluk açısından hangi sonuçlara bizi vardırabileceğini düşünmemiz lazım. Yani sanırım bu makaleyi hatırlamamızın sebebi çünkü <gülüyor> Ocak 2006'da yayınlanmış bir makale aslında. Yani 6 seneden fazla olmuş ee, ve her ne kadar yani genel olarak hayata dair bir makale de olsa birazcık da yazan kişiden dolayı Paul Graham. Kendisi meşhur startup founding grubu Y Combinator'ın kurucularından biri. E, tabii ki bizim ilgilendiğimiz yeni iş alanları teknoloji odaklı iş kurma üzerine e, fikirler vermek açısından yazıyor bunu. E, ya buradaki galiba önemli şey senin dediğin gibi yani bir Hedefe doğru gitmekten ziyade yaptığımız şeylerin yan ürünlerinden keyif alabilmek hayatta çok daha doğru bir gidişat gibi görünüyor. Yani benim sorduğum sorunun cevabı asla muhtemelen bulunamayacak. Yani bu bizi daha mutlu mu yapacak? 25 dolara kredi kartı büyüklüğünde bilgisayarın olması. Bu sorunun cevabı hiçbir zaman için en azından o sorunun sorulduğu anda verilebilecek bir cevap değil. Ama... E, mutsuz yapması için hiçbir sebep yok aslında. Sadece bizim olaya nasıl baktığımızla ilgili görünüyor bana. Ya, biraz öyle tabii. Eğer şimdi sen o 25 dolarlık bilgisayarı aldın, CNN'den şey geldi, update'ler geldi. İşte bugün ne oldu? İşte Kongo'da 200 kişi öldü. Silah fabrikası patladı. Hmm. Yani, şimdi onu ekranda görücü mutsuz olabilirsin bundan dolayı. buna çok kolay yarışabildiğin için mutsuzluk için bir imkan yaratmış da olabilirsin. Hmm. Ama o konuda biraz sana katılıyorum. Yani, o seçim biraz bize ait. Evet. Ee, bu makarede mutluluk açısından hani malem bundan bahsediyoruz. Bir taraf benim hoşuma gitti. Bu da e, üretmek. Yani biraz düşünmeyin artık üretin diyor. Hı hı. E, her zaman üret diyor. Yani ne bileyim üretirsen şey gibi olabilirsin böyle güneşe tutulmuş mercek gibi olursun. Böyle kışırdatırsın cızırdatırsın. Çıkır çıkır böyle çıtır çıtır yakarsın. Böyle. <gülüyor> Ama bazen de şey olursun Hayır yani ne bileyim, güve fabrikasında unutulmuş yün yelek gibi olursun. Böyle bütün defoların böyle yüzüne küt küt çarpar. Delik deşik olursun. Yani ben üretince hem defolarımı ortaya, yani orta, o kadar müthiş hatalar ortaya çıkıyor ki, o kadar büyük hatalar var ki bunlar ortaya çıkıyor. Ama bir tarafta bir fokuslama da oluyor, bir yani sonuçta... Yani şimdi bak bu, bu şablona devam edeyim. İşte top defalarım ortaya çıktı. İşte ne yaptım? Benim yeleği yediler. Yün yeleği yediler. Güvenen. Ne yapacağım ben ondan sonra? O yeleği tekrar yapacağım. Ondan sonra çelik yelek yapacağım. Hı hı. Yani bir şekilde... Üretmenin yani işte devamlı üret, üret, üret. Yani buradaki kelimeyle produce. Yani düşünmek yani üretmenin öyle bir şeyi var. Yani hem yanılmaya olanak sağlıyorsun ve ileride ne bileyim yelek yapıyorsan onu... Çelik yelek yapıyorsun. Hı hı. Yani bu yüzden güvenen gelemiyor sana. İşte diyorsun ki atı alan üst geçmiş oluyor. yani. Üst kere geçiyorsun, kabataşa giriyorsun. Tekrar üst geçiyorsun. Ama bu da senin yenilmez olduğun anlamına gelmiyor. O çelik yeleği de yerine böyle birisi işte çelik yeleği delen bir tane mermi atacak. Sen oraya yine yenileceksin. Defon ortaya çıkacak. E sen orada tekrar kendi geliştirebilirsin. Ne yaparsın bu sefer? Yeleği ışık hüzmesinden yaparsın böyle. Light beam olur. Yani bak bu analoji, basit bir analoji yarattım burada belki ama bence şu var, bizim hatalarımızı ve defolarımızı karakterimizdeki zayıf yönleri ortaya çıkarması açısından bence üretmek çok önemli. O zayıf yönlerin ortaya çıkması da illa böyle insanı mutluluktan uzaklaştıran bir şey değil. Bence, yani rüya görmenin başka bir türü esaslı o. Valla bana sorarsan hani eğer ki varsa öyle bir hakiki salt mutluluk ki olduğundan şüpheliyim ama eğer ki varsa zaten o aslında birazcık kendini ne kadar tanıdığınla ilgili hayatta o yüzden üretmek buna dair çok iyi bir sinyal yani senin de dediğin gibi ürettiğinde neler yapabildiğini ve neler yapamadığını gördüğün için kendini de daha iyi tanıdığın için üretken insanın bir mutluluk varsa eğer ona ulaşma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor ve sanırım makalede de hani anlatılmaya çalışılan şey bir şeylerin peşinden koşmak yerine, yani o X toplumun aslında bize öğrettiği X e, konsepti hayatta yakalamak yerine aslında ne yapmak istediğimizi bulmak ve o bulduğumuz şeyle de birazcık e, iyi yanlarını görerek geçinebilmek. Doğru. Ama şöyle bir şey de var. <gülüyor> Mesela e, senin dediğinden hareketle, bu yazıda da söyledikleri gibi, lisedeki o çocuk hayatımızı kurgulayamaz diyorlar. Hı hı. Yani belki de her şeyi bu kendini tanımayı çok insanın yaşamındaki ön dönüm bölümleri alırsak, belki de kendini tam keşfedemeden bazı seçimler yapmış olacaksın ve geri dönemeyen seçimler olabilir bunlar. Yani işte... Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani özellikle yani <gülüyor> Türkiye'de mesela şimdi 4x4 4x4 diyorum ben. 4 artı 4 4 onu düşünüyoruz. Hı hı. İşte Esneklik nasıl olmalı? İlk öğretimde biraz daha katımı tutalım? Ondan sonra mı esnekliği verelim? Meslek seçimi nasıl yapılır? Bunlar konuşulan konular. Hı hı. Ben şöyle düşünüyorum. Bir kere o bizdeki katı ve işte delikanlı toplum tavrının belli noktalarda bizim aleyhimize işlediğini düşünüyorum. Yani 4, 4 artı 4 yaptık geri dönüşü olmaz. Niye olmasın ya? Yanlışsa bir şey geri dönüşü olur yani. Hani ya da Çocuk işte doktorluğu okumayı seçti. Hep öyledir ya yani hangi kaç tane Türkiye'de şanslı insan var kader bir üniversiteye girmiş. Ailesinin de tabii imkanlarının çok geniş olmadığını düşünüyorum. Ondan sonra ailesine demiş ki ya ben bu okuduğum şeyden haz etmiyorum. Psikoloji ya da sosyoloji. Ben bunu değiştiriyorum. Gidiyorum arkeoloji okuyacağım. Kaç aile Allah aşkına böyle bir şey destek oluyor. Yani birazcık bu... Hani geçen hafta sil baştan diyorduk ya birazcık bu sil baştan meselesinin artık topluma gelmesi gerekiyor çünkü hayat çok uzun yani yaptığın şeyleri yapabiliyorsun yapamadıklarında yeniliyorsun ama aslında sonuçta hiçbir şekilde e, kazanç her zaman için baki kalıyor aslında kaybedilen bir şey genelde olmuyor birazcık öyle görebilmek lazım diye düşünüyorum. Ve e, bu delikanlı tavırları e, en azından hani ne bileyim belli açılardan güzel tabii ki yani işte belli şeylerde sadık olabilmek, tutarlı olabilmek falan ama hataları birazcık daha hoş görebilmek en iyi başlangıç herhalde yani. Böyle bu anlamı arayan insanlar için eğer varsa ki öyle bir şey. Evet, makale de o anlamda e, prestijden bahsediyordu. Prestijin eğer doğru hatırlayabiliyorsam ilhamın fosillemiş hali dedi prestij için. Hı hı. E, böyle en kötüsü de özellikle hevesli böyle tutkulu insanları etkiliyor prestij çünkü e, onlar prestij peşine. Sevmedikleri konuları içine girebiliyorlar ve sevmediklerini belki yıllar sonra anlıyorlar. Hı hı. Ee, bu anlamda da şey yazmıştı. Yani ki işte arkadaş grubunuza bayağı önem verin. Eğer arkadaş grubunuzun mütilasında önem verirseniz, onların yani eğer onları seçme dediğiniz zaten onların muhakeme yeteneklerinin yüksek olmasına dolayı yani onları seçiyoruz zaten. Ben zaman zaman onu arkadaş seçimlerinde görürüm. Yani bakarım ya gerçekten iyi tahliye ediyor adam. Bilmiyorum ya yanında olmasını istersin otur insan. Ee, ama devamlı prestij peşindeyysen başka insanlar için. Yani arkadaşların için prestij bilmiyorum O başka bir kafa bende yok o. Ama diğer insanlar varsa burada prestij daha ön plana çıkıyor hı hı. ve buna aldanan çok insan var. Vallahi çok. ben şöyle düşünüyorum Onur birazcık böyle komplo teorisini gibi yaklaşayım da Toplumun bize öğrettiği her şeyi direkt olarak uygularsan başarısızlığın en altı formülünü bulmuş oluyorsun bence hayatta. Yani diyorlar ya işte insanlar şöyle düşünecek, o yüzden şöyle yapmak lazım, iyi bir menajer olmak lazım, iyi bir iş yapmak lazım, iyi bir araba almak lazım falan. Hani bu fix standart bize entegre edilen şeyleri peşinden hemen, evet bu şekilde yapmalıyım formülü şu, startup kurmalıyım. Fikri kesinlikle sosyal ağlar olmalı falan gibi. Hani çünkü onlar başarılı oldu ya. Evet. Ee, bundan gidersen yani çok şey öğrenirsin. Eğer ki e, şey yapan bir insansan, hatalardan öğrenen bir insansan çok iyi. Ama e, hatalarını öğrenmeyen bir insansan sürekli başarısızlığa mahkumsun. Çünkü bence asıl mesele senin ne istediğinle ilgili. Yani sen ne yapmak istiyorsun ya? Yani sana ne lazım ya? Tamam sosyal ağlar falan herkes için çok faydalı da sana Faydalı mı? Sana faydalı değilse, sana ne lazımsa sen onu yap yani. Ben o yüzden mesela Türkiye'deki e, eğitim sistemiyle ilgili olarak bunları paralel konuştuğumuz için yine oraya bir dönüş yapmak istiyorum. Yani lisede okuyan çocuğa soruyor muyuz yani? Ne istiyorsun birader sen? Neyse, bilardo oynamak mı istiyorsun? Daha iyi bilardo oynayabileceğin imkanlar nasıl? Yani bunlar da her zaman için ekonomiye dönüşü olabilecek noktalar. Yani her zaman için ben şuna inanıyorum, her türlü e, sosyal etkenin ya da etkinliğin bir ekonomik çıktısı olabilir. Her zaman için bir pozitif çıktı üretilebilir denklemin içinde. Yani çocuk bilardo oynamak istiyor diye, vay işte sen Haytam olacaksın, Başımda bela <gülüyor> mı olacaksın falan. Yani bunlar böyle artık gerçekten hani gitse uzaklaşsa. Hani bilardo konusunda inanılmaz takıntılı bir insan. E, bence bizim toplumumuzun böyle bir güzelliği var. Yani ne, ne insanlar ne gençler var. E, bazı konularda hani bize göre ya da toplumun geneline göre hiç beş para etmez konularda uzman insanlarımız var yani. Ne bileyim işte. Sözümüz e, meclisten dışarı tabii yani orada. meclisten dışarı. E... Ediyor esas da. Beş parada ediyor. Beş parada eder ama nasıl Çünkü... edeceğini bulmak lazım aslında. Hayır evet o anlamda şu evet. var. Yani i̇nsan eğer kendi fayda yaratabiliyorsa, yaptığıyla aktiviteden mutluluk diye bir şeyden bahsediyorsak sorunun cevabı olarak. Yaptığın aktiviteden bir fayda elde ediyorsun. Eğer kendi bunu yapabildiğini öğrendiysen e, diğer insanlara da bunu yapabilirsin. Hı hı. Sen etken edilgen ilişkisinde olmayabilir. Belki onlara da yaptıkları bambaşka bir şeyde. Onu yapmalarına yardımcı olabilirsin. Onunla olan ilişkilerini değiştirirsin. Bu da faydadır. Bu faydanın siz yani ekonomik bir iz düşümü olmayacağını düşünüyorsunuz. Çok saçma olacaktır. Türkiye'de yaşam koşulu diye bir şey çıktı ya. <gülüyor> ya var dünyada da var ama ne, Türkiye'de ne kadar çabuk bu kucaklandı. Yani yepyeni bir alan oldu. Ben... Herkes yaşam koçundan konuşuyor. <gülüyor> Demek ki bir ihtiyaç var yani neyi istediğimize bize söyleyebilecek insanlara ihtiyacımız var. Bu da böyle bir iş kolu oluştu. Evet. İnan bana yani bir yıl önce babana annene ben yaşam koçu olduğunu dediysen yani bilmiyorum bazı yerlerde şamar yardım bazı yerlerde git oğlum oradan filan derdin. Yani böyleki. <gülüyor> ya bence mesela işte bizim e, Türkiye'deki toplumun hem dezavantajı hem avantajı olan bir konu çok çabuk adapte olabiliyor olması bazı şeylere. Ee, eğer ki adapte olabileceğimiz şeyleri de kendimiz üretebilirsek, o zaman çok ciddi ilginç şeyler olabilir. Yani çünkü genelde biz e, başka bir bir şey üretsin de ona adapte olalım diye bekliyoruz. Oysa ki, e, ya inanılmaz kreatif bir toprak olduğunu düşünüyorum Anadolu'nun. Ah. Ve Bak, oradan. beni vurdun arkadaş, canım vurdun. Oradan çıkacak fikirleri yani kendimiz adapte olacağımız yenilikleri kendimiz bulabilirsek o zaman belki de hani o e, herkesin özlemle baktığı mutlu Türkiye birazcık daha yakında olabilir diye düşünüyorum. Ben. Ya ya bak bak bak sana ne yapacağım şimdi. <gülüyor> Duyuyor musun mutluluğun sesini? <gülüyor> mutluluğun sesi limonlu çay diyorsun. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Bunun dijitalini yap hocam sen. <gülüyor> Yapabilir misin? Yaparsın. Bak şimdi Anadolu dedin, evet gerçekten beni can evinden vurdun. Biz hani biliyorsun bu kadar dışı açık bir toplum olmadan önce ekonomik olarak çok övünürdük. Dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriyiz diye. Hı hı. Genelde hani tarımın çeşitliğinden dolayı işte toprak kendisi yani gerçekten topraktan dolayı bir övünme kaynağımız vardı. Fakat artık galiba Topraktan tohum atıp onun yeşermesi veya ondan aldığımız ürünler yerine yanında da belki ne tür tohumlar atıyoruz? Bu toplum içerisinde, bu Yarımada'da ve Trakya'da yaşayan insanlara ne tür tohumlar veriyoruz? Onlar nasıl tohumları ekiyorlar? Sonuçta nasıl ürünler olacak? Yani biz yiyeceğiz, biz pişireceğiz, biz yiyeceğiz. Diğerleri de bizimkilerden ama biz de yiyelim değil mi? Ben artık bıktım hep dışarıdan gelmesine. Güzel, bu dışarıya açılmak güzeldi. İthalet insanlar için çok, yani dünyalar açıyor ama bence öyle bir doyum noktasına geldi ki şu anda artık işte şu kremden de beş tane olsun efendim. İşte da olsun, benim şu alışveriş merkeze gideyim. Eğer mutluluktan bahsediyorsak o zaman artık bence üretmeyle tüketme arasındaki ilişki ilişkide mutluluğun nereden yeşilebileceğine biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor ve Arkadaşlar tüketmekle biraz olmuyor bu işler ya. ya Üretmekle oluyor. Ben mesela şöyle şeyler niye üretilmiyor hep merak ediyorum yani birazcık da böyle uzaktan ahkam kesiyor gibi olmak istemem ama e, yani tarım Türkiye'deki Anadolu topraklarının bir tarihi yani hani bu böyle yüz senelik bir mesele değil on binlerce senelik bir mevzu hani aslında uygarlıkların orada olmasının sebebi de topraklarının o şekilde olmasın. Niye yani mesela teknolojiyle desteklenmiş, yani te teknolojiyle desteklenmiş derken illa böyle kötü anlamda söylemiyorum. Ama e, gerçekten çiftçinin işine yarayacak bir sosyal network falan, böyle projeler niye olmuyor yani? Hani illa herkesin acaba bu akşam parti nerede gibi mi sosyal networke ihtiyacı var? Hiç öyle bir durum yok. Halkın demografiksi, alışkanlıkları bununla alakasız yani adamın ilgilendiği şey bu sene zeytin ne kadar iyi olur efendime söyleyeyim. Hava koşullarına göre ne bileyim yani prediction software'leri olabilir. Çiftçileri birbirlerine bağlayan hammaddeyi, gübreyi nereden daha iyi alırım falan hani bir sürü şey olabilir yani. Birazcık böyle e, yeni teknolojiden çıkan hani emerging concept denen bir kavram var ya mesela sosyal ağ öyle bir şey. Oradan çıkardığımız kavramları e, toplumun realitesine entegre etmenin formülünü bulmalıyız gitme geliyor. Yani genelde formül hep şu şekilde oluyor. İşte e, gated community shopping siteleri çıktı. Çünkü Amerika'da zaten bütün mesele bunun üzerine. Hangi mağazadan alışveriş yapıyorsun, nereden ucuza alıyorsun? En kalitelisini, en ucuzunu nereden alıyorsun? Çünkü inanılmaz bir consumer society var. Yani burada herkes tüketim üzerine bir sohbet gidiyor hayatta ama yani sen bunu alıp Türkiye'deki o toplumun yapısını bozarak ona entegre etmek yerine neden yani acaba zaten halihazırda var olan günlük sohbetleri teknolojiyle destekleyecek bir kavram getirmiyorsun ortaya benim genelde en çok düşündüğüm şey bu ve bu açıdan mesela yemek sepeti çok önemli bir örnekti yani çünkü yemek sepeti evet yani online delivery konsepti başka bir yerden çıkmış bir şeydi ama o yemek sepetinin tarzı Tam evet. da Türkiye'deki sosyal etkileşimi yakalamış bir tarzdı. Çünkü evet. hepimiz dışarıdan yemek söyleriz. Yani bu İstanbul'un bir realitesiydi yani zaten. Ve çok iyi bir yere oturduğu için de çok başarılı bir proje oldu. Ve evet. çok başarılı. Ve dünya skalasında da eğer evet. ben yani 2000'lerin başındaki yemek sepetinden bahsedersek ve yani dünyayla karşılaştırdığınız zaman dünyada o kadar efficient bir, o kadar kullanıma açık, özellikle urban bir yerde yani yoktu öyle bir şey. Evet. Gerçekten de dünya, yani çok büyük bir, çok müthiş bir projeydi. Tecrübe açısından, yani bize verdiği tecrübe açısından ve ben biraz önce bahsettiğim konudan şeye geçmek istiyorum. Şimdi çok tüketime yöneldik dediğin ya, faydayı hep biz şeyler arıyoruz. İşte kaliteli ürün en ucuz maliyet arıyoruz ama bence burada biraz daha üretim aşamasındaki serüvene de dikkat etmemiz lazım. Üreticinin tecrübesine dikkat etmemiz lazım. Onun son üründeki haline de dikkat etmemiz lazım. Nasıl üretildi bu? Neden zannediyorsun işte tarım konusunda biz kendimize güvenmiyoruz? İşte başkaları GDO'ları kullandı. Çok daha kısa zamanda, çok daha ucuz fiyata, çok daha bazı anlamlarda kaliteli, kendi ölçtükleri anlamlarda kaliteli ürünler yarattılar. Biz de tamam aa işte verin ya o ürünleri biz Hani en azından bizim şansımız şeydi. Biz bir olaya biraz daha geç girdiğimiz için hala bir bozulmamışlık var. Ama şu an kendimizi tanımlamak için, yarımada adam kendimizi tanımlamak için en güzel zamandayız. Ve nasıl tüketici için, tecrübeden bahsediyoruz, üretici için de tecrübenin dönemini konuşmalıyız. Bir fayda yaratılacaksa, nihayet ürünü yapalım ondan sonra tüketiciler iyi vakit geçirsinler diye değil. Kalite bence üretim makinesi nasıl Evet. Onun için hani çalışma ve keyif birbirinden bu kadar ayrılmayacak kardeşim. Değil mi? Yani çalışma şeydir, kötüdür, acı çektirir. Aman aman acı yok Raki, acı yok Raki diye böyle sallanmayacağız yani. Çalışmak da keyiftir, keyif de çalışmaktır. Evet. Evet Onur istersen e, çalışmak da keyiftir, keyif de çalışmaktır diye e, bu haftayı bağlayalım diyorum. Yani e, çok soruları sormaya çalıştık. E, sanıyorum bu program biraz bahsettiğimiz yazıyı okumadan e, decoding'i zor olabilecek bir program. Ama e, sanıyorum yazıyı okuduğunda insanlar e, farklı boyutlarını algılayabileceklerdir diye düşünüyorum. Şöyle bitirelim o zaman. <gülüyor> Çayı... E... Tazeleme zamanı geldi. Yalnız burada Mahir, bilmiyorum biliyor musun ama ben çok güzel çay yaparım. Öyle mi? Tabii. karıştırırım çünkü? Ben tekiyle... Yok, olmuyor. 4-5 tane karıştırırım. Peki Hı. demle suyu aynı anda koyuyor musun? Ee, nasıl? Tekrar söyle, nasıl demle yani suyu aynı Demini ve suyunu aynı anda koyuyor musun? Eş zamanlı olarak karıştırarak mı koyuyorsun yoksa önce demi koyup sonra suyu mu koyuyorsun? Önce Değil deyimi de. koyuyorum ondan sonra soru koyuyorum. Tamam, teşekkür ederim. Başka sorum yok onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru Ona cevap. teşekkür diyorsun. ediyorum. İyi pazarlar. Ben de bu sohbetin <gülüyor> için teşekkür ediyorum. Sağda iyi pazarlar Bahir. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.